razı olduğu amelleri işlemeyi, müslümanca yaşamayı, müslümanca ölmeyi hepimize nasip etsin. İslam'ın temelini, özünü oluşturan bazı esaslar vardır. Akide dediğimiz, kalbe taalluk edilen ve kalbin ameli dediğimiz meseleler, dinde en önemli meselelerden bir tanesidir kardeşler. İkrarı, ameli değil kalbin tasdikinin gereği, oradaki şek, şüphe, alay, insanın ayağını kaydırdığı çok çok önemli meselelerdendir. Ve Allah Azze ve Celle gönderdiği Resulleri hep bu meseleler üzerinde göndermiş ve bunların beyanının üzerinde ısrarla durmuş ve in, en ince noktasına kadar bizlere bildirmiştir. Allah hepimize doğru bir şekilde anlamayı, doğru bir şekilde yaşamayı ve hanifler olarak yaşayıp ölmeyi nasip etsin. Kardeşlerim akide kelimesi sıkı sıkıya tutma, yapışma, parçalanmamak üzere birleşme gibi manalara gelir toplumun buna yüklediği manaya baktığımızda ise kaynağını haktanla batıldan olduğuna bakmaksızın kalbini bağladığı yani itikad ettiği her şeydir İslam ıstılahına gelince kaynağını Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve bunun üzerine hiçbir söz bina etmemedir. Rabbim bunu yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. İslam'ın temelini özünü teşkil eden külli esasları beyan eden bu önemli kaydeler bu temel kaydeler esaslar tamamen Allah Azze ve Celle tarafından konmuştur kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu kaydeleri insanların koyması mümkün olmadığı gibi insanların koyması mümkün olmayan bu ifadeleri izah etmek de insanlar tarafından mümkün değildir. İlahi olan bu temel esasları anlatmak öğretmek de ilahidir. Aslını vaaz etmek ilahi onu tavsir ettirmek, anlatmak, izah etmek de ilahidir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunun içindir ki her Müslümanın ebedi hayatını bina ettiği bu küllük kaideler, teklif çağından itibaren vellerin vazifesi olarak, bir topluluğun, bir cemaatin vazifesi olarak, bir ilim ehlinin vazifesi olarak veyahut İslam hakim olduğunda bir devletin vazifesi olarak halka öğretilir ve tarif ettirilmesi gerekir ki ve bu da zorunluluktur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir topluluğun, bir cemaatin, bir devletin kendi mevcudiyetini muhafaza edebilmesi için belli başlı kaideleri, nizamları vardır. Kendilerine tabi olan veyahut kendilerinin kuvvetle hakim oldukları topluluklarda hep o nizama, o tertibe uyurmasını hassasiyetle talep ederler. Eğer talep edilen bu arzuya, bu isteğe kendilerine tabi olan toplulukta muvaffakat göremezlerse onları icbari olarak tabi ettirirler kendilerini mecburen tabi ettirirler. Bunun korunmasını sağlarlar. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah azze ve celle bize bize dönük olarak sizden iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluk bulunsun diyor. Rabbim bizi o toplulukların içine kalsın. <gülüyor> Allah hep yeryüzünde yer küresinde bir cemaat ve bir topluluk oluşturan samimi insanların varlığını istiyor kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizim dünyevi ve uhrevi ebedi saadetimizi tanzim eden ve bizim topluca yaşayışta kendimizi koruyabilmemiz için temel esaslar koymuş ayetini indirmiş Resullerini göndermiştir ve bunların korunmasını istemiştir ama kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin her doğan çocuğu İslam fıtratı üzerine yaşatan İslam fıtratı üzerine gönderen Rabbimiz ona seçme hakkı vermiştir. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin demiş. Ve Allah Azze ve Celle insanı belli bir şeyde serbest bırakmıştır. Yani ihtiyar hakkı dediğimiz, isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin dediğimiz iyiyi ve kötüyü seçmekte tercih etmekte serbest bırakmış ama kardeşlerim şunu unutmayalım ki katiyetle biz kuvvet bulduktan sonra Allah Azze ve Celle'nin kelimesi hakim olana kadar hakim bulduktan sonra tamamen mücadeleyle emredilen insanlarız ta ki fitne yeryüzünden kalkana kadar Allah bizi o topluluğun içine kılsın. Öyle yaşayanlardan eylesin. Yani biz şerrin, kötülüğün, fesadın, fitnenin yeryüzünde hakim olmaması için mücadele etmekle başkalarına İslam'ı tatbik ettirmek zorundayız. Yani hiçbir kimsenin Allah'a küfür etmesine, Allah'ı inkar etmesine, Allah'a ortak koşmasına müsaade edemeyiz Rabbim bizlere güç kuvvet versin kardeşlerim bunu yaparken ama lisanen ama ellen ama kalple mücadele ederek tahakkuk ettirmek gerçekleştirmek zorundayız Allah hepimize mağfiret etsin insanoğlu Serbest bırakılmış, hür bırakılmış derken burayı güzel anlamak gerekiyor. İstediğini seçebilir, iyi de kötüyü de. Ama bakın, Kur'an'da ve sünnette eksik olan hiçbir şey bırakılmamış. Hür bırakmış, serbesttir demiş, kötüyü seçsin. Kötüyü seçtiğinde hesap yok, cennet yok, cehennem yok dememiş kötüyü kötü göstermiş iyi iyi göstermiş sana vermiş olduğu ihtiyar hakkında onu kullanma selayeti ve kabiliyeti vermiş yani kendi arzusuyla iyiyi seçsin mükafatını alsın kendi arzusuyla küfrü seçsin böylelikle cezasını çeksin Rabbim ayaklarımızı İslam'dan kaydırmasın kardeşlerim Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfresin derken hiçbir zaman da küfrün hakim olmasını, küfrün insanların üzerine galibe çalmasını ve yeryüzünde kendisine isyan edilmesini istemez ve hoşlanmaz. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle demin de okunan ayet-i de dikkat ettiyseniz Hucurat Suresi'nde Allah diyor size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı nefret ettirdi diyor. Ve inananların kendisine teslim olanların kalplerine bunu çirkin gösterdi diyor bunların doğrunu yerleştirdi ve kendisine bağlananların kalplerine de Allah'a imanı itaatı bunların tahakkutunu hakimiyetini ve bu yolda mücadele etmeyi sevmeyi yerleştirdi diyor Allah hepimize imanı sevdirsin imanı seven küfürden nefret etmek zorunda küfrün, fıskın, isyanın hepsinden eğlenmek zorundadır. Onun için kardeşlerim bu temel esaslar, bu temel kaideler fertlerin kendi mesuliyet çevresini ihate ederek en büyüğüne doğru ben bir mesul mükellef olarak Allah'ın emirlerine muhatap oldum demelidir. Ve bu kişi nefsinin fısk ve isyana sonuk etmesine müsaade etmemelidir. Kişi bu hakimiyeti kendi nefsinde sağlamalı, ailesinde sağlamalı, etrafında sağlamalıdır. Böyle bir mensuliyet hissini kavrayamayan bir insan, hiçbir zaman topluluklarda yaşayan insanlardan bunu isteme hakkına sahip değildir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu kavrana kavrana kişinin önce kendi nefsinde kendi ailesinde etrafındaki topluluklarda bu mesuliyet hissini kavrayan insan en üstün zirvedeki sözü de sarf ederek bir topluluk Allah'a inanan bir topluluk Allah'a bağlanan bir topluluk Resul'a iman eden ona teslim olan bir topluluk katiyetle köfrün, şirkin isyanın, fıskın yayılıp insanlar arasında yayılıp hakimiyet sağlamasını istemez ve yaptırmaz ve buna mani olur eliyle mani olur eliyle mani olur kalbiyle mani Allah bizlere güç kuvvet versin kardeşlerim. Ferden, cemaatan ferden nereye kadar yapabiliyorsan cemaat olarak nereye kadar götürebiliyorsan Müslüman bunu götürmek zorundadır. Ve bunun mensuliyetin hissetmelidir. Eğer ferdi gayreti onu daha büyüklerine götüremiyorsa acizliğinden değil Belki ihtiyar hakkını öyle karıştırmıştır ki o yarın Allah indinde vereceği hesabı hakkıyla takdir edemeyince işte o zaman onun o meseleler karşı gayretsizliği, ihlatsızlığı, lakaytlığı Allah Azze ve Celle karşısında vereceği misalı düşünememesi imanı kabul ettiğini söyleyip de küfrü, fıskı, isyanı terk edememesi onun birçok bela ve musibete düşmesine sebep olacaktır. Allah yapılan hareketleri küçük görmeyen, yaptığı en ufak bir hayrı Allah indinde ne kadar büyük bir hayır olduğunu bilenlerden eylesin. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayrı göstersin. Unutmayalım ki kardeşlerim, yapılan küçücük şer namına ne varsa, o öyle bir büyür ki, kocaman bir bela olur, ve Müslümanların üzerine öyle meseleler olur ki, Allah bizi öyle belalara düşmekten de beni buyursun kardeşlerim kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin biz bu tevhid davasının Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resullerin anlattığı öğrettiği yaydığı o meselelerin takipçileriyiz ve olmakta zorundayız Onların arkasından giden tabileri olarak onların bırakmış olduğu bu aziz mukaddes mirasın varisçileriyiz. Allah bizi bunlardan kılsın. Kardeşlerim tevhid davası peygamberlerin davasıdır. Allah Azze ve Celle'nin insanlara ilk emrettiği şey de tevhiddir. bir emir olarak neyi iktiza ettiyse onlara bela olarak musibet olarak neyi isabet ettirmiş ise aynen bu nurlu davada tevhid davasında gündeme getirildiğinde aynı bela musibet bize de gelecek Allah hepimize muafir etsin bu davayı anlayan bu davaya gönül veren ve bu davayı hayatına geçirenlerden eylesin kardeşlerim. Tevhidi öğrenirken şunu da yanında öğrenmemiz gerekiyor. Küfrün zirveye ulaşmış olduğu bir noktada hem de Allah'a inandığını söyleyen Allah'ın Resulüne tabi olduklarını söyleyen toplumun veya fertlerin küfre ve fişirke boğulmuş olduğu bir esnada saf pak olan halis tevhide yapışmanın onu yaşamanın onu başkasına anlatmanın da birçok bela ve musibetleri vardır kardeşlerim. Yani ben tevhid ehliyim dediğin zaman birçok bela ve musibete de hazır ol. Çünkü sen inandın dediğin zaman küfrün, tagutun, tagutun nizamlarını da tamamen şimşeklerini, tamamen saldırmalarını da üzerine çeken birisisin. Allah bizi muvahit olan hursam mukullardan eylesin. Kardeşlerim, tevhid ehli, Allah'ı tekleyen muahidler devamlı küfrün tagut nizamının, şirk ehlinin karşısında bütün şiddeti kendisine celbeden bir topluluktur, bir duvardır, bir kaledir. Tevhidi kazanmak kolay değil. Tevhid ehliyim dedin mi, bütün bu bela ve musibetlere katlanmak zorundasın. Peygamberler nasıl bir muameleye mazur kalmışlarsa, Muhakkak ki kardeşlerim onların mirasçıları olmaya yeltenen kişiler de muhakkak buna maruz kalacaklar. Düşünün sahabelerden bir tanesi Allah onlara merhamet etsin bir savaşa Allah Resulü ve Vesselam'dan gidemiyor hastalığından dolayı çok üzülüyor sonra üzüntüsü kat kat artıyor ve Vesselam savaştan döndüğünde ona uğradığında bakıyor ki hali perişan. Ne oldu ki diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Hastalığımdan dolayı seninle birlikte savaşa gidemedim. Sonra düşündüm ki sen Allah'ın Resulusun. Ben seni çok seviyorum. Ayrılığına dayanamadım. Sen ki Allah'ın Resulusun. Cennette de çok büyük nimetler alacaksın. Orada da sana kavuşamayacağım. Ve bu üzüntümü kat kat artırdı. Gördüğün gibi hastalığım arttı diyor. Ben seni çok seviyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona üzülme. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Orada da, burada da demiştir. Allah... Sevdiklerimizden bizleri beraber haşreylesin kardeşlerim. Eğer biz tevhid ehliysek, muvahhidsek, tabi bunu söylemek sadece dillen değil, bunu hayata da geçirmek gerekir. Tevhid ehlinin çekmiş olduğu eziyete, işkenceye, maruz kalmış oldukları musubete de hazır olmak gerekir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Dinde temel esaslar var dedik. Bu temel esaslar Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra onun Resulü'nün isaletini tasdik ettikten sonra bütün insanların kabul edeceği bu kaideleri hem yaşantımıza geçireceğiz hem de bunları öğretmek zorundayız. Bütün insanların, ister insanlık olsun, ister fıtri olsun, bunu inkara mecalleri yoktur kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Onun için bu en büyük müşkülat, bu temel kaideleri kabul etmekte değil. Bu temel kaideleri müşkülat muhafaza etmekte. Asıl müşkülatımız bizim burada. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. Temel kaydı üstün esas olarak devamı zikrettiğimiz gibi Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünnet olarak zikrediyoruz. Hiç bunu kabul etmeyen birini göremezsiniz kardeşlerim. İnandım diyen herkes de temel asıl kaydı kitap ve sünnettir. Müşkülat hiçbir zaman buradan gelmez. Müşkülat her zaman bu temel kaideleri yıpratan ve kendi rengini vermeye çalışan hep fırkayı dalle dediğimiz o insanlardan kaynaklanır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Geçmiş ümmete bakıyorsunuz. İslam'ın evvelinde İslam'a sahip çıkan o insanlar garip başlamışlar ve sıkıca sarılan, parçalanmayan, bir duvarın elemanı gibi birbirine yapışan ve Allah Azze ve Celle'nin sözünün üstüne söz koymayan, Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üzerine söz koymayan o sahabelerin başladığı gibi başlamadığımız müddetçe bu meseleleri yakalamamız, anlamamız da mümkün değil. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah parçalanmayı, vahdeti bölmeyi özüz edeleyecek her şeyden bizleri sakındırmış. Ama kardeşlerim Allah Resulü Salatü Vesselam'ın sözlerine baktığımızda Yahudiler, Hristiyanlar 71-72 72 benim ümmetim de 73-40'ya ayırılacak diyor. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Biri müstesna hepsine ateş dokunacak diyor. O kurtulan kim? Ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında benim ve ashabım yolu üzerine olanlar diyor. Onun için kardeşlerim devamlı söylediğimiz gibi en büyük müşkülat imanı kazanma değil imanı muhafaza etme iman bir asıldır ki bir temeldir ki fıtratı bozulmasa hiçbir insanda imanı yani Allah'ın mevcudiyetini inkar etmeye mecal yoktur fıtratı bozulmayan hiçbir adem oğlu Allah'ın varlığını inkar etmez. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İhtilafı basit gören ve basit devam ettiğine inanan öyle topluluklar, öyle hallere gelmiştir ki o basit gördükleri bir şey koca koca fırkaların çıkmasına koca koca fırkaların din olmasına sebep olmuştur. Allah kitabına sünnetine sarılan ve ondan ayrılmayan azı dişiyle sıkı sıkı yapışanlardan eylesin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize hakkı, hukuku göstersin. Rabım herkese sözün en güzelini söylemeyi, sözün en güzelini anlatmayı, sözün en güzelini yaşamayı nasip etsin. Sahabelere bakın, Allah onlardan razı olsun. Öyle bir terbiyeden, öyle bir tesviyeden geçmişler ki, aralarındaki en ufak bir münkerde es geçmemişler. Birisinin Sapan taşıyla uğraştığını gördüğünde bununla uğraşma. Bu hakka sebep olmadığı gibi göz çıkarır, kafa yarar. Allah Resulü bunu nehyetti diyor. Ertesi günü aynı gördüğünde yine uyarıyor. Bir daha gördüğünde eğer bir daha seni görürsem gördüğümde selam vermem hastalandığında ziyarete gelmem, öldüğünde cenaze namazını kılmam diyor. Allah hepimize hayır tabi, nasip etsin kardeşlerim. Hiçbir mesele basit değildir. Basit gördüğüm bir mesele, Allah'ın dininin hakimiyeti yolunda zerre kadar da olsa, eğer o yoldan seni alıkoyuyor, ona isyana sevk ediyorsa, gelecek toplulukların bozulmasına da bir yol açıyorsa bu hiçbir zaman basit değildir. Rabbim bizi hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Düşünün, Darimin'in 210 no'lu rivayetini okuyacak olursanız, Ahmet'in müşnetinde de gelir. Sahabelerden bir tanesinin mescide geldiğinde Ebu Musa ile Şari'nin, Allah kendisine rahmet etsin. İnsanların üç halka olduğunu görüyor. Ve her halkanın başında bir adam, ellerinde çakıl taşları, La ilahe illallah diyor, herkes La ilahe illallah diyor. Subhanallah diyor, herkes Subhanallah diyor. Allahu Ekber diyor, herkes Allahu Ekber diyor. Ebu Musa ile Şari bir şey demiyor. İbni Mesut'un kapısına geliyor. Ve Ey Ebu Mescitte böyle böyle şeyler gördüm ama hayırdan başka bir şey değil. Daha önce böyle bir şey de görmedim ama müdahale de etmedim diyor. Allah kendisine merhamet etsin. Ondaki ilmi bizlere de nasip etsin. İbni Mesud onların başına dikiliyor siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar diyor ki vallahi Ebu Abdurrahman hayırdan başka bir şey değil diyor nice hayra ulaşmak isteyen vardır ki asla ulaşamamıştır diyor siz Allah Resulü'nün ilimde geçtiniz mi? onun ashabını ilimde mi geçtiniz? onların yapmadığı işi neden yapıyorsunuz? siz ne çabuk sapıttınız diyor ilim Allah'tan ve Resul'dan gelendir kardeşlerim ve vallahi diyor siz aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği Kur'an okuyacaklar gırtlaklarından aşağı geçmeyecekler dediği o insanlardansınız diyor kardeşlerim Rave diyor ki oradaki insanlar tek tek tespit edildi Hazreti Ali'nin halifeliğinde nehveran gününde hepsi dinden çıkmış mürtetler olarak boynu vuruldu diyor Rabbim bizlere mağfiret etsin basit görünen bir şey. Çok basit bir görünen bir şey. Onların ta mürtet olarak ölmelerine kadar götüren bir şey. Küçücük çıkan bir şeye bakın. Küçücük. Bugün öyle tarikatlar var ki, nakşisi, kadirisi, halvetisi. O kadar çok şey var ki. Bakın küçücük bir şey çıktı hayırdan başka bir şey düşünmediklerini söyleyen bu insanlar şunu unuttular İslam'ın özlü kaydelerini koyan kimse izahı da ona aittir hiç kimse idrakla başlayan aklına esen bir meseleyi dindenmiş gibi insanlara getirme hakkına sahip değildir Allah hepimize mağfiret etsin. Bakın İbn Mesud'a Allah yolunda mücadele eden ve en ufak bir noktaya atlamayan İbn Mesud karşılarına çıkıp hakkı konuşmuştur ve onları hakka davet etmiştir ve ileri te ileri de ne gibi bir belaya düşeceklerini de onlara göstermiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İnsanın hoş gördüğü, güzel gördüğü her şey belki kendine göre güzeldir ama doğrunun ölçüsü Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. Eğer Allah'ın dinini hakim kılma yolundaki mücadelede zerre kadar seçme hakkımız varsa yani ihtiyar hakkı dediğimiz, arzularımıza uyarak yaptığımız bir şeyler varsa, geri durduğumuz bir şeyler varsa unutmayalım ki belki birkaç sene sonra belki yıllar sonra koskoca bir bidatın çıkmasına sebep olacak. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Allah dininin hakim kılınmasında kullandığı o hayırlı toplulukların arasına bizleri de kassın. Küçücük görünen bir mesele sonunda binlerce insanın helak olmasına sebep oluyorsa küçücük görünen bir mesele ihmal edildiğinde koca koca toplulukların helakına sebep oluyorsa öyleyse çok çok dikkat etmeliyiz. İşte bütün ihtilaflar bütün bidatlarda başlarken böyle kolay başlıyor arkadaşlar. Çok basit başlıyor. Çok rahat başlıyor. Ama öyle şiddetleniyor ki insanı dinden çıkaracak meseleler haline geliyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah birlik beraberlik versin bizlere. Bunlar kardeşlerim tevhidin gücünün gitmesine tevhidin zayıflamasına sebep oluyor. Müslümanın şevkinin gitmesine gayretinin gitmesine fedakarlığının gitmesine sebep oluyor. Düşünün şimdi bizim parça parça olmamız zayıflamamız şevkimizi kaybetmemiz perişan olmamız nelere sebep oluyor? Unutmayalım ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi siz diyor isteseniz de iki kişinin kalbini birbirine ısındıramazsınız. Allah isterse olur diyor. Unutmayın ki siz birbirinizi sevmek zorundasınız ve birbirinizden hayırda yarışmak zorundasınız unutmayın ki diyor kafirler de birbirinin dostudur onlar da birbiriyle yardımlaşır diyor demek ki bizim tevhidimiz zayıflayınca ne oluyor kardeşlerim şirk ehli kuvvetleniyor biz parçalandıkça onlar büyüyor bizim gayretimiz gittikçe onların gayreti artıyor Allah din düşmanlarını kahretsin. Rabbim hepimize birlik, beraberlik nasip etsin. Görüyorsunuz kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ne kadar güzel tecelli ediyor. Hem de yıllar sonra, Yahudiler diyor 73 fırkaya. 72 cehennemde biri müstesna diyor. Hristiyanlar 72. 71'i cehennemde biri müstesna. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde kurtulansa bunlardan bir tane. Allah'ın Nursul bunlar kimdir diye sorulduğunda Evet, kim bunlar kardeşlerim? İnşallah onlardanız. İnşallah Allah'ın dinine, Resulullah'ın sünnetine sallanlardan oluruz. Dikkat edin kardeşlerim, burada kurtulanlar kimlerdir sorusuna benim ve asabımın yolunda gidenlerdir diyor. Davasını bilen, tevhidi öğrenen, tevhidi yayan batılın batıl olduğunu bilen, hakkı öğrenen haktan gayrısının batıl olduğunu anlayan insan çünkü haktan sonra dalalet vardır kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin Allah'ın sözü hak Resul'un sözü haktır bunlara uyan da haktır bunlara uymayan nedir kimin sözü olursa olsun batıldır Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim haktan gayrısı batıldır ve hak geldi mi batıl da zahil olmak zorundadır Rabbim kitap ve sünnetten nasip olan samimi kullardan eylesin bizi müslümanların içine sokulan akidevi bidatlar ihtilaflar öyle kökleşti ki kardeşlerim hatta bırakın ihtilafı itikattan tamamen ayrılmalara kadar gidildi ve öyle hale geldi ki ümmetin ihtilafı dahi rahmet olarak gösterilmeye başlandı düşünün hadi batıl neyse batıl batıl da batıl olan bir şeyin de hakka nispeti ne kadar kötü bir şey değil mi? hak olmayan bir şey batıl olan bir şey bir de hakmış gibi anlatılırsa ümmetin ihtilafı rahmet olarak gösterilirse ne olur kardeşler Allah hepimize mağfiret etsin tevhidi anlayan her türlü fitneden uzak duran parçalanıp parçalanıp bölünen değil muvahhitler olan bir duvarın elemanları olan sammukullardan olmayı Rabbim hepimize nasip etsin kardeşlerim küfür tek millettir iman da tek millettir bu sebeple yeryüzünde iki tane millet vardır. Birisi İbrahim Aleyhisselam'ın milleti hanifler. Biri de küfür milletidir. İşte insanlar da akide de ikiye ayrılırlar. Tevhid ehli şirk ehli olarak. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah tevhidten ayaklarımızı kaydırmasın. Hiçbir zaman tevhid ehliyip deyip de kendi anlayışımızla ben tevhidi yaşıyorum deme hakkına da sahip değiliz. Bize verilen bir isim vardır ki o da müslümandır. Allah'ın emrine teslim olandır. Allah bu ismi hakkıyla yaşayan, hanif olan, İbrahim'in milletinden olanlardan bizlere eylesin. tevhid konusunda ne gibi bir ayet gelmişse ne gibi bir hadis gelmişse aynen öylece inanma ve o ayet hakkında Allah Azze ve Celle'nin yüklediği neyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne söylemişse sahabeler nasıl amel etmişse o şekilde alıp hayata geçirme mecburiyetindeyiz Katiyetlen buna ne bir şey ekleme ne de bir şey çıkarma hakkına sahip değiliz. Olduğu gibi kabul etmek zorundayız. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü, dua ettiği hayırlı insanlar bunlardır kardeşlerim. Rabbim tevhidin hakimiyetini, tevhidin hakkını ve tevhidin ne manaya geldiğini anlayanlardan eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, cennete ancak tevhid ehli girecek. Tevhidini bozan, Allah'a şirk koşan hiç kimse cennete giremeyecek. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın. Önüne gelen ayet, hadisler hakkında birçok sözler söyleyip tefsir adı altında insanlar ifsad ederler. Şirke, küfre, Allah'a ortak koşmaya, onun islam ve sıfatlarında noksanlığa izaf etmeye giderler. Kimi gelen şeyleri zahiri manaya alırlar, kimi insanlara benzetir, kimi kabul etmez, kimi reddederler. Allah kitabını Resulünün diliyle anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Hak geldikten sonra batıl zahil olur. Batıl zaten zahil olmak zorundadır kardeşlerim. Batılın batıl olduğunu hak ile ispat edebiliriz. Batılın batıl olduğunu hak ile ispat ettikten sonra onun izalesi kolaydır ama o mesele bir de imanın temelinden gösteriliyorsa işte birçok müşkülatlar buradan gelir iman edebilmek için küfretmek gerekmiyor kardeşlerim ama birçok fırkayı dallıya baktığımızda iman edebilmek için önce küfretmeyi şart koşarlar. Düşünün, İmam-ı Rabbani'nin bir mektubatını okuyun, mümin kafir olmadıkça, din kardeşinin kellesini kesmedikçe, anasıyla zina etmedikçe, mümini kamil olamaz. Küfrettin ki Allah'ın dinine küfrü vaciptir diye sözlerine devam edip gider. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim bunun gibi şer ehlinin o kadar çok sözleri var ki bu sözler ne yazık ki hep hak diye anlatılmış. Hep hak diye insanlara yutturulmuş. Onlar söylüyorsa bunun bir hikmeti vardır denmiş. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu din mükellefi önce akıl bali olması sonra da gelen vahye teslim olmakla devam eder. Yani akıl mükellef oldu mu sağını solunu ayırt etti mi aklın görevi biter. Zerre kadar selayeti yoktur artık. Artık akıl Allah'tan gelen vahye teslim olmak zorundadır. Akıl Hatip değil, muhataptır kardeşlerim. Akıl sürücü değil, sürülendir. Binilendir. Ama ne zamanki akıl gelen vahyin önüne geçer, tevhile kalkarsa, akıl akıllıktan çıkar. Allah hepimize hakkıyla iman eden, haktan korkan, onun dinine sallanlardan eylesin Amen. kardeşlerim işte tevhid tevhide sarılma bu kadar önemlidir kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin tevhidin akidenin önemli kaideleri vardır kardeşlerim bunlar bilinmeli ki İslam sünnettir sünnet de İslam'dır Bir olmazsa biri olmaz kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Enes diyor ki Allah ona mağfiret etsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir grup insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinden onun hususi olan amelini, ibadetini sordular. Kendilerine Ali sallallahu aleyhi ve evdeki hususi ibadetleri haber verinince, bakın onlar diyor ki, ben kadınlarla asla evlenmeyeceğim. Birisi diyor ki, ben hiç yemek yemeyeceğim, az yiyeceğim. Bazısı da diyor ki, ben hiç döşek üzerine yatmayacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bunlara duyuyor, hutbeye çıkıyor, Allah'a hamdü sena ettikten sonra. Birilerine ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar. Ben nafile namaz da kılarım. Gecenin bir kısmında yatar, bir kısmında namaz da kılarım. Hem nafile oruç tutar hem de tutmam. Kadınlarla da evlenirim. İşte bu benim sünnetimdir. İşte benim sünnetim, hayat yolum budur. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse artık o benden değildir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir gün Ali sallallahu aleyhi ve ümmetimin hepsi cennete girecek diyor. Ancak imtina edenler girmeyecek. Sahabeler diyor ki Allah onlara rahmet etsin. Ya Resulallah kimler imtina edecek? Ali sallallahu aleyhi ve selam her kim bana itaat ederse cennete girecek her kim de bana asi olursa o da davetimi kabulden ve emirlerime itaattan çekinip imtina etmiş olur ve cennete giremez buyuruyor Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim Allah kendisine rahmet etsin İmam-ı dediği gibi sünnet Nuh'un gemisi gibidir kim ona binerse kurtulur, kim de reddederse boğulur demiştir Evet. Allah İmam Zühri'ye rahmet etsin. O diyor ki, Geçmiş ülemamız şöyle derdi. Sünnete sarılmak, kurtuluş vesilesidir. İlim, süratli bir şekilde alınıp yok edilir. Bu sebeple ilmin ayakta tutulması, din ve dünyanın devamı demektir. İlmin yok olup gitmesinde ise, bütün bunların yok olup gitmesi söz konudur, söz konusudur buyurmuştur Allah hepimize mağfiret etsin düşünün Allah Ömer'e rahmet etsin Hacer-ül Esvet'in yanına geliyor ona şöyle diyor, ey taş ben senin diyor bir taş olduğunu biliyorum sen ne fayda verirsin ne de zarar ama diyor ben Allah Resulü Han'ın İsnaat ve Selam'ın seni selamladığını ve öptüğünü gördüm. Eğer o yapmasaydı vallahi ben de yapmazdım diyor. Evet kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini anlayan, sıkı sıkıya tutan ve bu yolda olanlardan bizlere eylesin. Allah Resulullah'ın dediği gibi Ali'sülatu vesselam'ın ben diyor size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla doğru yoldan sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Dikkat edin ki sünnet de aynı Kur'an gibi bağlayıcıdır. Bazı kimselere ne oluyor ki Allah'ın kitabında bulunmayan şartları koşuyorlar. Allah'ın kitabında bulunmayan herhangi bir şart batıldır. İsterse yüz tane şart olsun. Allah'ın kitabı en doğru ve Allah'ın koyduğu şart ve sağlamdır kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Şimdi Allah'ın kitabından kısa bir soru okuyalım. <gülüyor> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا Ante mevlana fensurna alel kavmi kâfirin. Allah razı olsun. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Unutmayalım ki Rabbimizin dininde cemaate sımsıkı bağlılık vardır kim ki cemaattan başkasını arzularsa ve ondan ayrılırsa boynundaki İslam bağını fırlatmış başkalarının sapmasına da neden olarak sapmıştır Allah hepimize mağfiret etsin bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe irade etmiş. Ve hutbesinde size ashabımı sonra onların peşinden gelenleri ve sonra bunların peşinden gelenleri tavsiye ederim demiştir. Daha sonra yalancılık yayılacak. Hatta kişiye yalan yere yemin ettiği için yemin verdirilmeyecek ve şahide yalan yere şehadet ettiği için şahitlik yaptırılmayacak dikkat edin diyor bir erkek bir kadınla kapalı kapılar ardında baş başa kalmaz aksa halde üçüncüleri şeytandır sakın İslam topluluğundan ayrılmayın tefrikadan önemlen sakının çünkü şeytan yalnız kalanla beraberdir birlik olan iki kişiden uzaktır Dikkat edin her kim cennetin orta yerini istiyorsa cemaattan ayrılmaz. Her kimi iyiliği sevindiriyor, kötülüğü üzüyorsa işte o kimse mümindir buyurmuştur. Allah bizi o samimi müslümanlardan eylesin kardeşlerim. Tefrikadan sakınan, yalnız kalmaktan sakınan, Müslümanlarla birlik beraberlik içinde olan cennetin orta yerini hak eden, iyilik yapan, kötülükten uzak kılanlardan eylesin. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim emirinden hoşlanmayacağı bir şeyin meydana geldiğini görürse onun fenalığına sabretsin isyan etmesin. Çünkü her kim İslam camiasından bir karış ayrılırsa, ölürse muhakkak cahiliyet ölümü üzerine ölür buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> kim aza teşekkür etmezse çoğa da teşekkür etmez. Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'a da şükretmez. Allah'ın nimetlerini anlatmak şükürdür. Onları anlatmayı terk etmekse nankörlüktür. Cemaat halinde olmak rahmet, ayrılıksa azaptır buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam'ın sözünü tekrarlayın. Kim Allah'ın verdiği az olan bir nimete şükretmez? Çoğada şükretmezse, kim insanlardan bir iyilik gördüğünde teşekkür etmezse Allah'a da şükretmez. Allah'ın nimetini anlatmak şükür, onları anlatmayı terk etmekse nankörlüktür buyurmuştur. Cemaat halinde olmak rahmet, ayrılıksa azaptır buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah haktan ayırmasın. Unutmayalım ki cemaatın kuruluşu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı üzerine bina edilmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Onların hepsi ehli sünnet ve cemaatidir. Kim onlardan yüz çevirmiştir? Sapıklığa ve bidata düşmüştür. Bütün bidatlar dalalettir. Dalalet ve dalalete düşenler de ateştedir. Cemaate yapışmanın anlamı doğruya ve onun takipçilerine bağlanmaktır. Unutmayalım ki kardeşlerim doğruya yapışanlar az. Karşıtları çok olsa da doğruluk Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın ashabının bağlı olduğu ilk cemaattir. Aynen demin ki zikrettiğimiz hadis-i şerifte olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri müstesna hepsine ateş dokunacak deyince asap o kurtulan hangisidir ey Allah'ın Resulü dendiğinde benim ve asabım hangi millet üzerneyse odur buyuruyor. Allah biz onlardan kalsın kardeşlerim. 73'te 72 mi çok, bir mi çok? Hangisi çok? Allah azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi: "Sen onların nefsine, hevasına uyacak olsaydın, seni bile yoldan çıkarırlardı." diyor. Allah biz o gariplerden kalsın kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Biliniz ki diyor sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı, yolun en hayırlısı Muhammed'in yolu. İşlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılan şeylerdir. Dinde sonradan çıkarılan her şey bidat, her bidatta sapıklıktır diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözün akabinde şöyle diyor ben her mümine kendi nefsinden daha yakınım her kim mal veya evlat bırakırsa bıraktığı malı ailesine yakınlarına ait her kim bir borç veya evlat bırakırsa borcu ve çocukların işiyle meşgul olmak da bana aittir her da ateştedir buyurmuştur kardeşlerim Allah hepimize muafır etsin. Meseleler netleştiğinde, ispatlar yapıldığında, bahaneler yok edildiğinde ve kimin hidayette, kimin dalalette olduğuna inanıp sapıklığa düşmesinde, ne dalalet dolup doğru yol olduğunu söylemesinde kimsenin makbul bir mazereti olmaz. Çünkü sünnet, cemaat Tüm bir dini sağlamlaştırılan ve teminat altına alandır. Öyleyse herkese bu yolları izleme ve uygulama düşer. Kim bu yollardan sapar, sünnetten, cemaattan ayrı bir yola girerse, o insan sapmıştır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık en küçük bir şüpheyi kabul etmeyen gayet açık bir din üzerinde bıraktım. Bakın devam ediyor sözü Aleyhisselatü Vesselam'ın Benden sonra ancak helak olanlar o dinden başka yöne sapar. Sizden kim yaşarsa fazla ihtilafa şahit olacaksınız. Onun için bilip tanıdığınız sünnetime ve kulefai raşidinin sünnetine yapışın. Azı dişinizden tutunun. Başınıza halife siyah bir köle bile olsa ona itaattan ayrılmayın. Çünkü mü'min tevazu ve uysallığı bakımından burnuna yular takılmış deve gibidir. Hangi tarafa çekilirse sevk edilirse ona uyar diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Sünnet anlaşıldıktan sonra hiç kimseye özür yoktur. Onu doğru yol olarak düşünen kişi için dalalet ve hata yoktur. Sünneti izleyin. Size yeterli olduğu için bidat çıkarmayın. Her bidat dalalettir kardeşlerim. Allah hepimize rahmet etsin. Bilelim ki Din Allah'tan gelendir. Kişilerin ilim ve fikirlerine bırakılmamıştır. Onun ilmi Allah ve elçisinden gelmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bu nedenle sakın heva ve heveslerimize göre temellenmiş şeyleri takip edip dinden uzaklaşıp İslam'ı bırakmayalım. Bizim için hiçbir mazeret kalmaz. Çünkü Allah Resulü ümmetine sünneti açıklamış, ashabı da bunu yaşamıştır. Ki onlar bu temel unsuru oluştururlar. Temel unsur hakikat ve takipçileridir. Böylece kim dinin herhangi bir meselesinde Allah ve Resul'ün asabına muhaliftir, o küfre düşmüştür kardeşler. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü ve Vesselam ana vücuda sarılın diyor. Ana vücuda. Allah kendisine rahmet etsin. Sahabe diyor ki ana vücut, ana gövde nedir? Ya Allah Resulü diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona şu ayet okumuştur. De ki Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz siz zararlı çıkarsınız. Çünkü peygamber yüklendiği tebliğ görevinden sorumludur. Siz ise yüklendiğiniz itaattan sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Peygambere düşen apaçık bir beyan etmekten başka bir şey değildir diyerek Nur 54. ayet okumuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İbn Mes'ud'dan gelen rivayette cemaat doğruyu tasdik edendir. Tek kişi dahi olsa diyor. Evet. Rabb'im hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah azze ve celle ve vesselam'ın karşıtlarını uyarmıyor. Aynı zamanda Ali'sülatu vesselam'ın asabına karşı olanları da uyarıyor. Onlar ki kardeşlerim ilk inananlardı. Kur'an onların arasında indi. ve Vesselam'dan direkt onlar öğrendi. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder. Müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız. Cehenneme sokarız orası ne kötü bir yerdir buyuruyor. Böylece onların yollarını kim terk ederse ve bunun yerine şeytanın yoluna özellikle fırkayı derle dediğimiz insanların yoluna giderse Allah Azze ve Celle'nin yanında başkasına ibadet eder ve sonra dini terk ederse o insan kahrolur kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Darimi de bakın şöyle bir rivayet geliyor. Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştir ki Allah da sünnetlerinden onun benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmaz. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşler. Allah bizlere merhamet etsin. Biliniz ki bir kulun İslam'ı Hakikatı takip etmedikçe, müşahede etmedikçe ve ona teslim olmadıkça, onun itikadı tamamlanmış sayılmaz. Her kim ki Allah Resulünün asabının söylediklerinin yetersiz olduğunu ve İslam'la bir alakası olmadığını söylerse, onları yanlış yargılamış, onlardan uzaklaşmış ve onlarla ilgili kötü konuşmuş olur o bir bidatçıdır, o bir sapıktır ve başkalarının sapmasına neden olmuş, İslam'a ondan olmayan bir şeyi dahil etmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam, Allah diyor, bidat sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, dümresini, cihadını, sarfını, şehadetini kabul etmez o kılın yağdan çıktığı gibi İslam'dan çıkar diyor Allah bizi böyle durumlara düşmekten beri buyursun bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde bir kimse bidat sahibine tazim ederse ona yardım ederse onu unularsa onu toplum içinde yayar ağam, paşam, hocam derse fakat o dinin yıkılmasında ona yardım etmiş olur. Diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. En çok ihmal edilen çok rahat düşülen belalardan bir tanesi. Kim diyor bir bidat ehlini onurlu kılarsa fakat diyor dinin yıkılmasında ona yardım etmiş olur. Bakın Hasan-ı Allah kendisine rahmet etsin. Bidat sahibiyle oturma. Zira o kimse senin kalbini hastalaştırır buyuruyor. İmam Evzai, Allah kendisine rahmet etsin. Bidat sahibiyle münakaşada kendinizi emin görmeyin. Zira onun fitnesi sizin kalbinize şüphe kanaliyle intikal eder diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize acısın. İbrahim Teyimi diyor ki, bidatçılarla konuşmayın. Zira kalbinizin irtidat etmesinden, dinden çıkmanızdan korkun diyor. Yahya bin İbn Kesir, Allah kendisine rahmet etsin. Yolda bir bidat sahibiyle karşılaştığında hemen başka bir yolu tut onunla konuşma, selamlaşma demiştir Fıdayl bin Yaz, Allah kendisine rahmet etsin, bir kimse bir bidat sahibiyle oturursa, ona ilimden, hikmetten verilmez buyurmuştur evet Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kavim bir kötü bidat ihtisas ederse ancak o bidatın misti bir sünnet kaldırılır binaenaleyh bu sünnetle sarılıp amel etmek bir bidat ihtisas etmekten hayırlıdır diyor. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim şunu da unutmayalım ki sünnet bir analoji veya örneklendirerek ispat etme meselesi değildir Onda heva ve heves takip edilmez. Neden, nasıl sorusu sorulmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nakletmiş olduğu neyse tasdik edilir. Bakın Rabbimiz, ey iman edenler Allah'a, Resulüne itaat edin. Her şeyi işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin diyor Enfal 20'de. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin diyor Al-Imran 132'de. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizden çekişmeyin. Sonra zayıflar. Kuvvetiniz yok olur. Ve başarısızlığa uğrarsınız. Sabırlanın. Allah sabredenlerle beraberdir diyor Enfal 46'da. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resuluna ve sizden olan emirlere de itaat edin. Herhangi bir meselede münakaşa ederseniz, Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa, o hususta Allah'a ve Resuluna müracaat edin. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır, diyor Nisa 9'da. Ey Rabbimiz biz, Rabbınıza iman edin diyeni duyduk ve hemen itaat ettik diyenlerden olun diyor. Alimden 190 işte. Müminler peygamberin aralarında hakem olması için Allah ve Resulüne itaat ederlerse Allah'tan korkar ve ona asi olmazlarsa işte onlar kazançlıdırlar diyor Nur 51-52'de. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bu hareketinizden dolayı peygamberin bir kaybı yoktur. Çünkü peygamber yüklendiği tebliğden sorumlu. Sizse yüklendiğiniz itaattan. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Peygambere düşen apaçık beyan etmekten başka bir şey değildir. Allah içinizden iman edenlere ve iyi iş işleyenlere kendilerinden öncekilerin hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzünde hükümran kılacağını, kendileri için hoşnut olduğu dinlerini, yine onlar için iyice yerleştireceğini, ve korkulu hallerini güvene çevireceğini vaat etmiştir. Çünkü onlar, yalnız bana ibadet ederler, ve hiçbir şey bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim küfrederse, işte asıl fasık olanlar onlardır ey müslümanlar namazı dost doğru kılın zekatı verin peygambere itaat edin ki rahmet olmasınız diyor Allah Azze ve Celle Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah haktan ayırması Rabbin kitabını sünnetini anlayanlardan eylesin <gülüyor> İnşallah bugünlük bu kadar. Yarın devamını devam ederiz inşallah. Allah haktan ayağımızı kaydırmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurke ve etubili velhamdülillahi <Sülüyor> Rabbil Alemin Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve